Bir takım karanlık raporlar, bir zamanlar İbn-i Suud'un kafirlerle yaptığı antlaşmalara o kadar sert ve acımasız eleştiriler yönelten isyancının, şimdi bizzat kendisinin İngilizlerle bazı gizli kapaklı antlaşmalar içinde olduğunu gösteriyordu. Kendisinin sık sık kuvveti ziyaret ettiği söyleniyordu. İngiliz yetkililerin haberi olmadan bu ziyaretleri yapıp yapamayacağını sorup duruyordu kendi kendine halk. Öyle ya İbn-i Suud'un toprakları üzerinde çıkan karışıklık, İngilizlerin değil de başka kimin işine yarardı? 1929 yazında Riyad'da bir gece erkenden yatmış ve uyumadan önce elime aldığım umman hanedanları üzerine yazılmış bir kitaba dalmıştım ki zeyt telaşla içeri daldı. Kral hazretleri bir adam göndermiş. Acele sizi görmek istiyormuş. Apar topar giyinip saraya gittim. Kral özel bölmesinde bekliyordu beni. Bağdaş kurup oturmuş olduğu divanın üzerinde çeşitli Arap gazeteleri vardı. Kendi elinde de bir Kahire gazetesi tutuyordu. Kısa bir karşılıkla selamımı alıp divanda yanına oturmamı işaret ederek elindeki gazeteyi okumaya devam etti bir süre. Sonra başını kaldırıp kapıda bekleyen uşağa bakarak bir el hareketiyle bizi yalnız bırakmasını emretti. Uşak çıkar çıkmaz elindeki gazeteyi divana bıraktı ve parlayan gözlüklerinin ardından sanki beni uzun zamandır görmemiş gibi, oysa daha o sabah birkaç saat onun yanında kalmıştım, bir zaman bana bakıp durdu. Yazı işleri nasıl gidiyor Muhammed? Sormayın majesteleri, haftalardır bir şey yazmadım. Şu bizim Irak'la sınır meselelerimiz hakkında yazdığın makaleler ilginçti doğrusu. Hemen hemen iki ay önce kıta gazeteleri için yazdığım bir seri makaleyi kastettiği ortadaydı. Bunlardan bazıları Kahire'de bir gazetede yayımlanmış ve sanırım orada son derece karmaşık bir durumun aydınlığa kavuşmasına yardım etmişti. Kralın bu yazılanlardan öyle tesadüfen değil de belli bir amaç güderek söz ettiğini fark ederek susup devam etmesini bekledim. Devam etti. Belki Necid'de olup bitenler hakkında da yazmak istersin. Bu isyan ve onun getirdikleri hakkında. Sözlerine devam ederken, sesinde belli belirsiz bir öfke ve hırs seziliyordu. Şerif'in ailesi nefret eder benden. Irak'ta ve Ürdün'de hüküm süren Hüseyin oğulları, her zaman kin beslemişlerdir bana. Hicaz'ı ellerinden çekip almamı bir türlü hazmedemiyorlar. Ülkemizin yıkılıp gitmesini isterler. Öyle ya, ancak o zaman Hicaz'ı yeniden ellerine geçirebileceklerini umuyorlar. Sınırdaki o tahkimatları boşuna yapmadılar. Benim başımı dağ dağya sokup, sınırdan uzak tutmak istiyorlar beni. İbnü i Suud'un sözcükleri, İbnü i Suud'un bu endişelerini de aşarak, benim zihnimde daha tehdit edici, daha sinsi bir takım gürültülerle, madeni seslerle, Hayfa'dan Basra'ya uzanan, bugün henüz bir hayal olmakla birlikte, yarın, kolayca gerçek olabilecek İngiliz demir yolunun üzerinde koşan trenlerin takırtılarıyla yankılanıyordu. Böyle bir plandan yıllardır söz ediliyordu. İngilizlerin Hindistan karayolunu emniyet altına almak niyeti öteden beri bilinen bir şeydi. Ve onların Filistin, Ürdün ve Irak üzerindeki mandaları da gerçekte bu planın bir parçasıydı. Akdeniz'den Fars Körfezi'ne uzanan bir demiryolu, İngilizlerin Emperyal Ulaşım ve iletişim Ağı için de yeni ve paha biçilmez bir bağlantı oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda Irak'tan başlayıp Suriye çölünü aşarak Hayfa'ya ulaşacak petrol boru hattının varlığını da büyük ölçüde güvence altına alacaktı. Ne var ki, Hayfa ile Basra arasında döşenmesi düşünülen böyle bir demir yolu ister istemez İbni Suud'un kuzey eyaletlerinin ortasından geçecekti ki, bu da İbni Suud'un hiçbir zaman kabule yanaşmayacağı bir şeydi. Şu halde Irak-Necid sınırı boyunca mevcut bütün antlaşmalar açıkça çiğninerek inşa edilen tahkimatlar, bu kritik bölgede İngilizlerin işini kolaylaştıracak küçük, yarı bağımsız tampon bir devletin kurulmasını meşru göstermeye yarayacak çapta suni bir bunalım yaratmak yolunda kurnazca hazırlanmış bir nifak planının ilk adımı olamaz mıydı? Faysal-ı Eddaviş, Şerif'in ailesinin herhangi bir üyesinden daha iyi hizmet edebilirdi böyle bir amaca. Çünkü onun kendisi de bir necidliydi ve ihvan üzerinde derin bir nüfuzu vardı. Edavish'in sıkı dinsel fanatizminin bir maskeden ibaret olduğuysa, onun geçmişini bilenler için apaçık ortadaydı. Gerçekte onun bütün istediği sadece iktidardı. Şüphe yok ki tek başına kalsaydı İbn Suud'a karşı bu kadar uzun boylu direnemezdi. Fakat acaba tek başına bırakılıyor muydu? Uzun bir sessizlikten sonra devam etti İbn Suud. Herkes gibi ben de Edavish'in o kadar silah ve cephaneyi nereden bulduğunu merak ediyordum. Çünkü Adamın elinde öyle çok silah ve para var ki, bundan haberimiz var. Bu konuda yazmak istemez miydin? Yani ona bütün bunları sağlayan gizli kaynaklar hakkında demek istiyorum. Bu yolda bizim bazı şüphelerimiz var. Hatta şüpheden de öte, bazı şeyleri düpedüz biliyoruz. Ama isterdim ki bu konuda bizzat kendi adına bir araştırma yapasın. Çünkü biz yanılıyor da olabiliriz. Söylemek istediği buydu. Kral, bütün bunları bir sohbet edası içinde, neredeyse lafın gelişiymiş gibi söylüyordu. Ama söylediği her kelimeyi tartarak söylediği de ortadaydı. Çekinerek yüzüne baktım. Biraz önce o kadar ciddi bir ifade taşıyan yüzünü, şimdi sıcak, müşfik bir tebessüm kaplamıştı. Elini dizime koydu ve hafifçe vurdu. Tekrar ediyorum oğlum. Bu işi kendi adına, bizzat kendin için araştırmanı istiyorum. Bu Eddaviş denen adam, o kadar silah ve teşhizatı ve o kadar müsrifçe etrafa saçıp savurduğu parayı nereden buluyor? Bu değirmenin soyu nereden geliyor? Bu konuda benim hiçbir şüphem yok. Fakat dediğim gibi, istiyorum ki Eddavish isyanının altında yatan kirli gerçeği, senin gibi meseleyle doğrudan ilgisi bulunmayan biri duyursun dünyaya. Ve senin de gerçeği bulup çıkaracağından eminim. İbn-i Suud ne yaptığını biliyordu. Ona duyduğum sempatinin, Her zaman farkında olmuştur. Çok kere uyguladığı politikayı beğenmemiş ve hoşnutsuzluğumu gizlememişimdir. Ama yine de bana hiçbir zaman içini açmaktan geri durmamış ve sık sık fikrimi sormuştur. Bana her konuda güvenir. Çünkü benim kendisinden kişisel herhangi bir menfaat beklemediğimi ve bağımsız kalmak istediğim için de onun hükümetinde resmi herhangi bir görev dahi kabul etmeyeceğimi çok iyi bilir. Ve işte bunun için 1929 yılının o Kayra değer yaz akşamı tam bir gönül rahatlığı içinde benden yola çıkıp ihvan ayaklanmasının perde arkasındaki politik entrikalar ağını çözmemi istiyor. Ve bana muhtemelen beni kişisel risk altına sokacak ve ancak zorlu çabalar pahasına üstesinden gelinebilecek bir görev teklif ediyordu. Bu teklifi reddederek düş kırıklığına uğratmadım onu. Ona ve ülkesine duyduğum sevgi bir yana, bana tevdi ettiği görev gazetecilik diliyle bir vurgun olmanın da ötesinde benim için bulunmaz bir macera vaat ediyor gibiydi. Emriniz baş üstüne, ömrü uzun efendim, dedim hemen. Elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Bundan hiç şüphem yoktu Muhammed. Yalnız bu işi gizli tutacağını ümit ederim. Çünkü işin içinde tehlike olabilir. O zaman karın ne olacak? Karım, Kendisiyle geçen yıl evlendiğim riyatlı bir kızcağızdı. Kralı bu konuda müsterih kılabilirdim. Karım ardından ağlamayacaktır imam. Çünkü Allah'ın işine bakın ki tam da bugün boşamayı düşünüyordum karımı. Birbirimize pek uygun değiliz anlaşılan. İbni Suud işi kavramışçasına güldü. Çünkü karı boşamak onun da pek yabancı olmadığı bir şeydi. Peki ama öteki yakınların ne olacak? Akrabaların filan. Bana bir şey olacak olursa, ey imam, sanırım ardımdan yaz tutacak bir tek kişi bile yok. Tabii Zeyd'i saymasak. Fakat o da her halükarda yanımda olacak. Anlayacağınız, benim başıma gelen, onun başına gelecek demektir. Pekala, pek güzel, dedi kral. Yalnız, unutmadan, iş için bazı hazırlıklara ihtiyacınız olacak. Elini oturduğu minderin altına soktu ve oradan bir kese çıkarıp elime tutuşturdu. Ağırlığından kesenin altın liralarla dolu olduğunu anladım hemen. O an, kendi kendime şöyle düşündüğümü hatırlıyorum şimdi. Daha benimle konuşmadan, teklif ettiği görevi kabul edeceğimden nasıl bu kadar emin olabilmişti? Pansiyonuma dönünce, benim dönmemi bekleyen Zeyd'e, ''Senden ucunda tehlike gözüken bir işe benimle birlikte gelmeni istersem, Zeyd gelir misin?'' diye sordum. ''Tehlike ne olursa olsun.'' Seni yalnız bırakabileceğimi nasıl düşünürsün amcacığım? Peki ama nereye gidiyoruz? Eddaviş'in silah ve parayı nereden bulduğunu araştırmaya gidiyoruz. Fakat iş bitene kadar, kral ne yaptığımızı kimsenin bilmesini kesinlikle istemiyor. Dolayısıyla dikkatli olmalısın. Zeyt bu konuda beni temin etmeye gerek bile duymadı. Bunun yerine daha can alıcı bir noktaya temas etti. Merak ettiğiniz şeyleri Eddaviş'e, Ya da onun adamlarına soracak değiliz tabii. Peki, söyler misin? O zaman işe nereden başlayacağız? Saraydan dönerken benim de kafamda evirip çevirdiğim soru buydu zaten. Bana öyle geliyordu ki, en iyi çıkış noktası, içinde Irak ve kuvvetle yakın ilişkileri olan birçok tüccarın bulunduğu merkezi Necid'deki şehirlerden biri olurdu. Sonunda Riyada üç günlük mesafede, Vaşm eyaletinin merkezi Şakra'da karar kıldım.